Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ee, bu akşam Nina Ergin ile birlikte ee, derleyen ...kitabı değerleyen Scott Radford e, ...konuğum. Kitabın adı... ...Cumhuriyet döneminde... ...Geçmişe Bakış Açıları... ...Klasik ve Bizans Dönemleri. E, Scott Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, öncelikle... şimdi ...programa gelirken e, konuşmuştuk. Bu sizin ilk e, yayın deneyiminizmiş. E, daha önce hiç televizyon... ...ve radyoya ha, katılmamıştınız. Evet, evet, yani o açıdan yayın, evet. E, tabii tabii, yani kitap anlamında değil. <gülüyor> e, ve... Dilerseniz ilk başta sizi ve direktörü olduğunuz Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'ni tanıyarak başlayalım ha. ve ardından kitap üzerine konuşalım. Tamam. O zamanki 8 sene önce, o zamanki Koç Üniversitesi Rektörü Atilla Aşkar bana geldi. İşte öyle bir koç ailesinin yıllardır konuştuğu, düşündüğü. ...kurmak istediği bir... ...merkez var, arkeoloji... ...ve sanat tarihi ...şey ağırlıklı... E, ...ve tarih ağırlıklı... ...bir merkez kurmak... ...istediklerini söyledi... E, ...benim de... E, ...Türkiye'de... ...hem idari görev olarak... ...hem de e, alanda... ...çalıştığım için... E, ...acaba bir e, yardımcı... ...olabilecek e, konusunda... işte Biraz navuz yokladı. Ben o zaman izindeydim. Ben Georgetown Üniversitesi'ndeydim. Bir sene boyunca çalıştık. Ondan sonra baktım işler iyi gidiyor. Ondan sonra bir izinler daha alındı <gülüyor> Georgetown Üniversitesi'nde. Sonuç itibariyle Amerika'daki vazifemden istifa ettim. Üç buçuk sene önce temer geçiş yaptım ve e, bu arada tabii bizim merkezimizin inşaatı kuruluşu birçok işte yayın e, hayatına geçilmesi e, yol katlettı başlatıldı böyle e, ben şu anda Koç Üniversitesi e, Arkeoloji Sanatı Tarih Bölümünde ders veriyorum aynı zamanda bu merkezin direktörüyüm e, her sene Artık yedinci senemiz, dünyanın dört bir yanından 25 kusur bilim adamı geliyor, burs veriyoruz. Dokuz ay boyunca bizim Beyoğlu'ndaki merkezimizde konaklama imkanı veriyoruz, yemek de veriyoruz. Güzel de kütüphanemiz de var, burs yerlerimiz geliyorlar bir sene boyunca, bir akademik sene boyunca. Tutun, Neolik, Çatalhöyük'ten başlayan Osmanlı döneminin sonuna kadar çeşitli konuları inceliyorlar. Bizans var, Osmanlı var, Selçuklular, Klasik Dünyası ve, ve Demir Çağı, Tunç Çağı vs. E, 25 bilim adamı ve kadını diyelim e, bir sene boyunca çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunlar kazı çalışmaları mı yoksa yok, yok, e, literatür çalışmaları mı? İki tip burs veriyoruz bir tanesi e, doktora öğrencilerine yönelik e, onun için tez çalışmalarıyla e, uğraşıyorlar e, İstanbul'un çeşitli arşivlerinde müzelerinde kütüphanelerinde e, ondan sonra e, doktora sahiplerine yönelik bir ikinci burs kategorimiz var e, işte bu e, hocalar kitap projelerine falan çalış çalışıyorlar. Ee, sabah oldu mu kimisi Osmanlı arşivinde kimisi İstanbul Arkeolojisi'nde, kimisi Alman arkeoloji kütüphanesine dalıyorlar ama esas bilgi alışverişi anladığım kadarıyla e, akşam yemek masasında yer alıyor güzel bir entelektüel bir ortam oluşturuluyor oluşturulmuş böyle e, 7 sene içerisinde e, ve bu bilgileri paylaşıyorlar bile halka açık e, seminer veriliyor. Ee, şimdi bu sene en son e, puzzle'ın en son parçasını yerine oturtuyoruz. O da sergi alanımız. İstiklal Caddesi üzerindeyiz. Yani e, misyonumuz tabii bu bilim adamlarına bir çalışma e, evet. ortamı sağlamak. Bu <gülüyor> aynı zamanda bir bilgilendirme, e, tanıtma filan e, misyonumuz var. Daha böyle tanıtım ve tanıtma ile ilgili... Onun için işte bu halka açık seminerler ve sempozyumlar veriliyor. Bir de artık şey itibariyle, Haziran 11 itibariyle düzenli bir şekilde sergi, Anadolu kültürüyle ilgili sergilerimiz de olacak. Harika. Peki Enstitü'nün açılış kongresiydi bu değil mi? Bu evet, evet, evet. 2000 6 2006'da bizim açılış sempozyumumuz sempozyum, e, evet. inşaat devam etti <gülüyor> gece boyunca sempozyum öncesi şey geldi inşaatlar devam etti yetiştirdiler her şeyi ondan sonra madem öyle bir enstitü kuruluyor dedik biz de Anadolu'nun bir parçasını bir parçası Anadolu araştırmaların bir parçası olacağımız için biz de bir geçmişe bir, bir bir, bakı, bir, bir bakalım filan ee, sağ olsunlar bu bilim adamları yerli yabancı kırmadılar bizi geldiler a, a, e, Antalya'dan a, Ankara'dan İstanbul'dan e, bildiri sundular e, bunları e, çevirdik veyahut düzelttik filan e, ve İngilizce basıldı ilk önce hı hı. E, iki sene önce şimdi Türkçesi geçen sene çıktı. Böyle yani İngilizcesi de Türkiye'de mi basıldı yoksa yurt mı? İngilizcesi mi? Belçika'da basıldı. Hı. Biz de Türkçesini Koç Üniversitesi yayınları bassın dedik. İkincisi zaten ikinci sempozyumun kitabı keza aynı şekilde şey yaptık bastık. İngilizcesi yine Peters tarafında Belçika'da basıldı. Ve e, o demin size verdiğim listede yer alıyor. Gene Nina, Nina Ergin bu sefer tek başına hmm. e, derledi. Anadolu'da hamam kültürü Aha, e, üzerinde bir sempozyum düzenledi. E, Koç Üniversitesi'nden Roma hamamları mıydı? O ayrı bir. Üzerine bir e, kitap evet, daha var. E, Nina Hanım'ın böyle evet. e, harika e, araştırma konusu konuların bir tanesi olduğu için. Evet derin bir e, ilgisi e, var e, ona karşı. Onun için Fikret Yegül'ün. Roma yıkanma kültürüyle ilgili onun kitabını ki kendisi zaten Türk bilim adamı Amerika'da hocalık evet, evet. yapıyor kitabını şey yaptı İngilizce yaptı ama Nina Hanım bunu çok beğendi biz de beğendik hadi o, o ayrı bir çalışma evet, evet. ama bu ikincisi zaten bundan sonra hep düzenli bir şekilde Paslaşarak umuyoruz. Devam Koç Üniversitesi bizim yıllık sempozyumun konusu ne olursa olsun Türkçe Yayıncı. yayınlarını filan yapacaktır. Peki şimdi bu elimizdeki kitap Cumhuriyet döneminde geçmişe bakış açıları klasik ve Bizans dönemleri. Kitabı dört ana bölümden oluşuyor. Bilgi üretimi, bireyler, kurumlar ve disiplinin durumu üzerine ve... Ee, giriş yazısında sizin ve e, Nina Hanım'ın ortak yazdığı giriş yazısının hemen e, beşinci, altıncı satırında Türkiye'nin geçmişini araştırmada arkeolojinin yerini vurgulamaktı amacımız sempozyumu diyorsunuz. Ee, gündelik e, popüler tarih ara tartışmalarında vesairelerde çok da arkeolojiye e, referans yapılmaz. Öyle mi diyorsunuz? Yani hani Türkiye'deki işte Hı. gazetelerde, Hı. televizyonlarda vesairedeki a, Türkiye tarihi e, şeyleri en fazla işte e, şeye kadar gider. E, tanzimat, e, kuruluş dönemi vesaire. Yani tartışmayı ve e, e, sabun köpüğü konular üzerinden e, meseleleri köpürtmeyi sevdiğimiz için herhalde e, çok da şey yapmayız. A, arkeolojinin alanına... Türkiye'nin geçmişinde, geçmişini araştırmada arkeolojinin yerine çok nadiren vurgu yaparız. Ama sizin yine giriş bölümünde bahsettiğiniz gibi arkeoloji aslında tam da o tartışılan cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde çok önemli tabii. kurucu unsur, Evet. Her, her... malzeme taşımak anlamında kurucu bir alan. Her devletin öyle bir... Ha. E, kuruluş e, efsanesi mi diyelim e, vardır ama Türkiye'de çarpıcı herkes biliyor ben e, pek yüzde yani yüz katılmıyorum sizin dediklerinize yani Türk tarihi tezine filan bilen çok insanlar var tabi tabi yo yani arkeolojiden alınan bilgiyle üretilen şeyi biliyorlar evet. ama e, dönüp arkeoloji nedir e, bizim tarihimizin e, şeyinden ne gibi e, önemi vardır Meselesine yani dönüp arkeolojiye bakmıyoruz. Arkeolojinin bize sunduğu sonuçlara ha, evet. bakıyoruz anlamını Evet Biraz e, e, Cumhuriyet dönemi entelektüel tarihçisi değiliz dedik kendi kendimizi beraber. <gülüyor> Eyvah falan <yani> dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne Yok, soyunduk falan dedik. Yok, Ama hayır. ondan sonra e, kitap çıktı baktık. Yani ikinci birinci baskısı hemen tükendi. İkinci baskısı evet. basıldı. Yani başlıyoruz. E, Bestseller falan değil tabii. <gülüyor> tabii ki ama sevindik. Yani. Ama alanı için ilgi, önemli bir, bir işaret. Bir kere çok renkli kişiler var içinde. Belki ondan yani cezvitler, böyle evet. bilmem konsolosluklar filan Osman Hamdi ve tabii figüran değil yani çok başrol oynuyor. Evet. Ekrem Akurgal'dır, Atatürk'tür. Yani çok evet. önemli insanlar bizler için. Belki ondan yani kuru kuru entelektüel tarihten çok böyle işte, hikayeler anlatılıyor. E, bir de tabii Nina Hanım'ın e, eşi e, Murat Ergin sosyologdur hı -hı, Koç hı -hı. Üniversitesi'nde. Onun giriş yazısı bu e, hikayeleri daha sağlam sosyolojik evet. veriler e, üzerinde oturtmaya çalıştı ki bana sorarsanız çok başarılı bir çalışma. Evet. Ee, bir ilgi çekici noktalardan biri de ee, yine bu bahsettiğim e, işte tarih tartışmalarında falan dönüp dolaşıp laf illa şeye gelir. Ee, Türkiye hiç sömürge olmadı. Ee, çünkü işte şöyle şöyle özellikleri olan bir milletiz. Böyle böyle e, bir halkız ve tarihimiz var vesaire denir. Ee, ama buradan e, burada bir e, cümle var. Osmanlı İmparatorluğu hiçbir zaman resmen sömürgeleştirilmemiş olsa da bir modern ulus devleti olarak Türkiye Cumhuriyetinin inşası birçok bakımdan sömürgeleştirilmiş geç modern devletlerin yaşadığı zorluklar ve ikilemleri akla getirir. Cümlesi var. Biraz bu konuyu deşelim istiyorum. Oo. Yani tamam. biraz. <gülüyor> tamam devam edin. <gülüyor> Zaten söyledik söyleyeceğimizi diyorsunuz. Yok ya yani ben tabii Atatürk işte. Erken Cumhuriyet dönemi ya da Cumhuriyet dönemi dediğim kitlemin dediğim gibi entelektüel tarihçisi değilim ama e, okuduğum kadarıyla e, yani Atatürk e, dünya tarihi ve e, mazi geçmiş hakkında bilgisini e, daha çok böyle Fransızca evet. metinleri okuyarak Hatta hatta on yüzyıl değil um, ...18. yüzyıl tarihçileri... ...Jinyon gibi tarihçileri okuyarak... ...böyle dünya ve... E, ...tarih e, kavramlarını... ...falan oluşturmuş. E, bu da bir şekilde işte... ...Avrupalıların... E, onu, o, ...dur Enlightenment'in Türkçesindedir. nedir? Aydınlanma. Aydınlanma döneminin, e, entelektüelinin bakış açıları... ...ve görüşleri... ...benimsemek ama, amacını, amacına geliyor... ...anlamına geliyor. E, bu... ...yani bu... Atatürk sümürülmüş anlamına gelmez ama fikirlerini benimsediği fikirlerin çoğu çoğu demeyelim de birazı şeyden geliyor yani Fransa'dan geliyordu. Peki bu meselenin aslında ayaklarından biri de milliyetçilik ve arkeoloji ilişkisi. Evet. Ee, şöyle bir dönemlendirme yapabiliyor muyuz? Ee, örneğin 40'lara kadar bu ilişki çok başka Boyutları. boyutlarda işlenirken 40'lardan sonra o e, Türk tarihin ana hatları e, şeyinden diskurundan uzaklaştıkça e, normalleşmeye mi başladı yahut farklı bir e, evet, kanala yani, doğru mu aktı? Türk tarih kurumu mesela baş rolü oynadı. Evet. Tabi Atatürk dönemi de ondan sonra çok değişti yani çok farklı bir, bir yol kat edebilirdi. Yani Türk tarih kurumu bugünlerde işte kazı e, yapan böyle ana arkeoloji aktörleri bir tanesi olarak düşünmeyiz. Evet. E, başka, evet. başka yollara filan girdi. habuki Atatürk'ün kullandığı işte ana aktörlerin bir tanesiydi. Yani Türk arkeolojisi filan olarak düşünürseniz. E, sömürge fikrine filan dönecek olursak e, bu da yer alıyor kitabın içinde. Tabi e, birçok Fransız düşünürün şeylerini okuduktan sonra yani Atatürk'ün, sırf Atatürk'ün fikri değil de yani bu bilimi falan pekiştirmemiz lazım, geliştirmemiz lazım düşüncesiyle tabii meşhur Avrupa'ya parlak böyle gençlere gönderme hareketi başladı. O da benimsemek, yani bu tamamıyla serbest iradelerini kullanarak ee, ama bir şekilde e, başka kültürlerin fikirlerini ithal ederek, bir evet. de hocaları ithal ederek, evet. o da ikinci Dünya Savaşı'ndan herkesin bildiği gibi e, bir önemli bir e, bir gelişme. E, yani başka yerlere bakabilirlerdi herhalde. Yani aynı zamanda Orta Asya'dan gelen bir, bir, bir sürü Türk var. E, tabii Türk Tarih Kurumu'nda çalışanlar da vardır. Şimdi isimleri hatırlamıyorum. Ama Orta Asya'dan gelip e, doktora çalışmalarını Viyana ya da Budapest'te de yapan Türkoloji çalışmalarını orada yapan da ondan sonra yani Avrupalılaşmış <gülüyor> böyle Orta Asyalılar olarak böyle Türkiye'ye giriş yaptılar. Yani o damgayı vurmak önemliydi evet, herhalde. Evet. O, o tane, o. Bugün hala evet. önemli gerçi. <gülüyor> e, peki e, bugün en azından. Yahut yakın döneme kadar ee, arkeolojiyle kurduğumuz ilişkiyi normalleştirebildik mi? Yahut arkeolojiyle normal bir ilişki kurmak ne demektir aslında? Evet, evet. <gülüyor> yani sorgulamak gerekirse çok envai çeşit arkeoloji, arkeoloji evet. var tabii. Ee, bizim aslında e, bu merkezimiz e, kurulduğu zaman e, şeyimiz e, biraz daha kısıtlı bir, zaman yelpazesine bakıyorduk. Klasik döneminde başladık ve şey Osmanlı'nın sonuna kadar gidiyordu. Şimdi bize gelen Bursiyeliler ta demin programın başında dediğim gibi Neolitik'ten başlayan bir arkeoloji devirli olarak çalışıyorlar. Fakat tabi postmodern post-processual arkeoloji var. Klasik arkeolojinin envai çeşitleri var. Bu Bizans arkeolojisi nedense Türkiye'de e, klasik arkeoloji sonrası arkeoloji sanat tarihi oluyor o da çok ilginç bir, <gülüyor> evet, bir evet. şey yani sanat tarihin ve arkeolojinin birleştiği noktalar nedir o da ilginç yani bir de Almanya'dan gelen bir hoca başka türlü yaklaş, yaklaşacak e, konularına e, İngiltere'de Amerika'dan gelen bir kocakları ekol, eko, ekol farkları işte milli şeyler farklı bir de Türkiye'de e, tabi akurgal e, ekolu ekol var, var. E, Mansel ekolu var yani onun için arkeoloji yani dediğim zaman dediğim, sorduğunuz zaman yani hangi arkeoloji kastediyorsunuz çok farklı çok farklı e, yaklaşımlar var teknolojik e, vesaire Peki siz e, Scott Redford olarak e, programdan önce e, küçük bir sohbet etmiştik. 1982'de e, ilk kez Türkiye'de bir kazıya katılıyorsunuz. Evet. Aha. E, Adıyaman'da evet. değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Dolayısıyla tam 30 sene e, olmuş. E, peki gözleminiz nedir? E, ne tür bir değişim? söz konusu. Yahut söz konusu mu bir değişim? Yani şöyle ben kişisel olarak cevap evet, evet. veririm size. kişisel olarak tamam ben kişisel olarak. Yani ben mesela Amerika'daki işimden neden istifa ettiğimde eee Türkiye'ye geçiş yaptım. Evet. Bizim Çünkü buradaki hep yani mesela 80 80'lerde 80, 80 öncesi yabancı arkeologların çoğu yazın gelip çukurlarını kazıp Ondan sonra malzemelerini falan topladıktan sonra e, ana vatandaşları gidip böyle yayın kendi dillerinde yaparlardı. O hep zoruma giderdi. Türkiye'deyiz yani daha angaje olmamız lazım. E, geri dönüşümlü işte daha çok işbirlik içinde yani ben kötülemek istemiyorum. Çünkü birçok Türk öğrencisi zaten Alman İngiliz e, Amerikan kazılara katılarak hocalarla tanışmışlardı. Ondan sonra gidip doktoralarını e, tam sonra e, Türkiye'ye dönüş yaptılar. Yani biraz daha bir, adlandığım kadarıyla basit, basit bir, bir sömürge falan sömürü değildi. Ama mesela bu e, Anadolu Milliyetleri Araştırma Merkezi'nin e, önemli e, tarafların bir tanesi oldu. Şu anda kazı yapmak için değil, e, bilimsel e, bilim katkı. üretmek için ve entelektüel bir ortamda İstanbul'da, Türkiye'nin Ankara'lılar bağışlasınlar beni. Entelektüel bir başkentinde e, daha Süpesiz. uzun süre e, kalarak e, buranın tartışma entelektüel hayatının akademik hayatın bir parçası olarak daha uzun süre e, kalabilirler. O çok önemli bir şey. Yani yavaş yavaş. Tabii Amerika'nın ve e, Avrupa'nın ekonomisi de iyi gitmeyince birçok kişi nerede iş bulabilirsem bulayım. Yani bir de Türkiye üniversitelerinin Türkiye Üniversite standartları falan yükselince daha fazla yabancı dilde eğitim veren üniversiteler e, açılınca imkanlar daha fazla. E, hem tahsillerini e, Türkiye dışında e, arkeolog tarihler için e, hem de e, Türkiye'de ...daha fazla kalmak ve katkıda bulunmak benim gibi yabancılar için çok daha fazla imkanlar var. Bir tanesi Koç Üniversitesi'nin açtığı merkez evet. ve Koç Üniversitesi yayınlarının başlattığı yayın programı. Evet hakikaten çok önemli yayınlar yapılıyor ancak saate bakıyorum ve içim gidiyor. Son bir dakikanın içine girmişiz süremiz... Yani programı kapatmadan önce süremizi sonlandırmadan önce e, sizin diğer e, iki kitabınızın da e, en azından isimlerini e, anmış olmak isterim e, Taşa Yazılan Zafer Antakya İçkale Kale surlarındaki Antalya Antalya pardon pardon Antalya İç Kale surlarındaki Selçuklu Fetihnamesi adlı kitabınız e, Suna İnankırac Ak Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü'nden yayınlanmış bir diğeri de ee, Anadolu Selçuklu Bahçeleri e, adlı kitabınız. E, umarım bunlar üzerine de e, ayrıca bir gün e, konuğum olursunuz. Hatta önümüzdeki e, güz döneminde yeni bir kitap daha geliyor. Memnuniyetle e, katılırım. Sizi e, konuk etmek için bahanelerimiz sağ olun. Çok teşekkür edeceğiz. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. E, teşekkür ederim. Efendim bu akşam Cumhuriyet döneminde Geçmişe Bakış Açıları Klasik ve Bizans Dönemleri e, adlı kitabı Nina Ergin ile birlikte derleyen Scott Radford e, konuğumdu. E, arkeoloji e, çevresinde küçük bir sohbet yapmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası